Ahzab Suresi Medine'de hicri 5. yılın sonlarında nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya Eyühen Ey Peygamber, Allah'a karşı gelmekten sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَاتَّبِعْ مَا مِنْ رَبِّكَ بِمَا تَعْمَلُونَ Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah ne yapıyorsanız onların hepsinden haberdardır. وَتَوَكَّلْ عَلَى وَكِيلًا Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter. Ma j'al Allah l-rajul min qalbi fi jofih, wa ma j'al azwajhum la ihu zahirun minhun a'mhatikum, wa ma j'al adiyatum abnā ve sabil Allah hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar Ağızlarınızla söylediğiniz manasız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir. ve mevâlîkum ve leysaleykum فِي مَا أَخْطَأْتُمْ Öyleyse evlatlara babalarını esas alarak isim verin. Böyle yapmak Allah nezdinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız bu takdirde onları kardeş veya Mevla olarak kabul edin. Yanılarak isimlerde yaptığınız hatalardan ötürü size vebal yoktur. Ama kalplerinizin kasten yaptıklarında vebal vardır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. El-Nabiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu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 Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından, Allah'ın kitabında, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak, Dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır. Ve izahadna minan ve ve musa ve bin ve bir vakit, biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık ki, vakti gelince o, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun liyesal as-sadiqun an sidqihim wa kafirlere ise gayet acı bir azap hazırladı ya eyha'llazina amanu zekuru ni'mete'llahi aleykum iz ja'atkum junudun fa arsalna aleyhim rihan فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani birleşik ordular üzerinize saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptığınız her şeyi görüyordu. O vakit, onlar hem üstünüzden, hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözleriniz şaşkınlıktan ötürü kaymış, Yüreğiniz ağzınıza gelmişti. Siz de Allah hakkında, Türlü türlü zanlar beslemeye başlamıştınız. İşte orada müminler, Çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle silkelenmiş, ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardı. Hani münafıklar, ve kalplerinde hastalık, iman zayıflığı olanlar, Allah ve Resulünün, bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş diyorlardı. وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا bir kısmı, Ey Yesripliler! Burada düşmana karşı koyamazsınız. Mevzilerinizi bırakıp, evlerinize dönünüz, diyordu. Onlardan bir başka bölük, evlerimiz korunmasız diyerek, Peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki gerçekte, Evleri tehlikeye maruz değildi. Onlar sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi, ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi, hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı. Halbuki daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a yemin ederek söz vermişlerdir. Allah'a karşı verilen o ahitlerin hesabı elbette sorulacaktır. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size fayda vermez. Faraza, başarsanız bile hayatta kalacağınız süre nihayet çok sınırlıdır. قُلْ مَنْ ذَا الَّذ۪ي مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْنَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ de ki, Allah size bir felaket dilese, sizi Allah'a karşı korumak kimin haddine düşmüş? Yahut o size bir rahmet dilese, bunu kim engelleyebilir ki? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirler. قَدْ Allah, içinizden bozgunculuğa meyledip, savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerine bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunlardan ancak pek az bir kısmı savaşa geliyorlardı. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْضُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُرْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ Savaşa katıldıklarında da size karşı pek cimri ve kıskanç davranırlar. Hücum eden düşmanın ortalığa saldığı büyük korku gelince, ölüm sekeratına düşmüş kimsenin bakışı gibi, gözleri dönmüş bir tarzda sana baktıklarını görürsün. Korku hali geçince, Allah yolunda harcamada, cimrice bir tavır içinde, keskin dilleriyle sizi incitirlerdi. İşte onlar, iman etmemişler, Allah da, Onların yaptıkları bütün işleri boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Ya sabun al azabla,lm ve iyi et al azabu, yodu <gülüyor> lo annham badunek al arab yasalun an albaih, v lo ma Münafıklar, Birleşik Kuvvetlerin çekilip gitmediklerini sanıyorlardı. Şayet Birleşik Kuvvetler tekrar gelecek olsa, çok isterler ki çöldeki göçebeler içinde bulunsunlar da, sizin savaşınız hakkındaki haberleri uzaktan sorsunlar. Esasen yanınızda bulunsalardı dahi, onlardan pek azı savaşırlardı. لَقَدْ <Sülüyor> كَانَ Hakikaten Allah'ın Resulü'nde sizler için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir numune vardır. Müminler, saldıran o Birleşik Kuvvetleri karşılarında görünce, işte bu, derler. Allah ve Resulünün bize vaat ettiği zafer. Allah da, elçisi de, elbette doğru söylemişlerdir. Mü'minlerin düşman birliklerini görmeleri, onların sadece iman ve teslimiyetlerini arttırdı. Min الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مُصَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ <gülüyor> Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip, sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Diyeceğiz kana Allah böylece sadık kalanları doğruluklarına karşılık ödüllendirecek. Münafıkları da dilerse azaba uğratacak veya tövbe nasip edip tövbelerini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Verradallahu'llezina kafarû biğayzihim lem yenâlû الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ قَوِيًّا Allah, o kafirleri, elleri boş olarak, kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Mü'minlerin savaşmasına hacet bırakmadı. Herkes anladı ki, Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir. وَاَنْزَلَ الَّذ۪ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ O kafir düşmanlara, içerden destek vererek hıyanet eden, ehli kitaptan, beni kurayzayı da kulelerinden indirdi ve kalplerine korku aldı. Bir kısmını öldürüp, diğer bir kısmını da esir aldınız. Onların arazilerine, yurtlarına, mallarına, hatta sizin Ayak bile basmadığınız topraklara sizi varis yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ya eyyühan nebiyyü kulli ezvâcike in kuntunne turidnel hayâta'l-dünyâ ve zînetahâ fete âleyhîn Fete âleyhne umet-tikunne ve userrihkunne serâhan cemîlâh Ey peygamber eşlerine de ki eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşuyayım. Ve <gülüyor> in kuntum turedallaha ve resuluhu vel daral ahireti fe innal la fe innal la ha a'dallil muhsinat Yok eğer Allah'ı, Resulü'nü ve ahiret mülkünü isterseniz haberiniz olsun ki Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır. Ya Nisa'an Nebi'yi men ye'ti min künne bifâhişetin mubeyyinetin muza'af lehel azâbu zı'feyn. وَكَانَ Ey peygamber hanımları! içinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun cezası iki kat olur. Bu Allah'a göre kolaydır. وَمَنْ يَقُنُكْ مِنْ كُنَّ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا ve وَاَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا Ama kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel ve makbul işlere devam ederse, ona da mükafatını iki misli verir ve ona cennette kıymetli bir nasip hazırlarız. Ya nisa en nebi lestunka hadin minan nisa in ittaqaytun fa la tahdunu bil kavli fi ey peygamber Hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Takva sizin sıfatınız olduğuna göre, namahrem erkeklere hitap ederken, tatlı ve cilveli bir heda ile konuşmayın ki, kalbinde hastalık bulunan bir şahıs şeytani bir ümide kapılmasın. Ciddi, ölçülü konuşun. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا hem Bakarla evinizde durun da daha önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatınızı verin, hülasat Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Ey Peygamberin şerefli hane halkı, ey ehli beyt, Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder. <gülüyor> والصابرين والصابرات والفاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين كرُوجهم. Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, Taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar. Dürüst erkekler ve dürüst kadınlar. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar. Hayır yolunda infak eden erkekler ve infak eden kadınlar. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Irzlarını koruyan erkekler. Ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. وَمَا كَالَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Rasulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse bestbelli bir sapıklığa düşmüş olur.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 hem Allah'ın nimet ve ihsanına, hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da, hanımını boşamaya karar vermiş olarak, sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen, eşini yanında tut, Allah'tan kork demiştin. Allah'ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştim. Halbuki, Asıl Allah'tan çekinmen gerekirdi. Neticede, Zeyd, eşini boşayıp, onunla ilişkisini kestikten sonra, biz onu sana nikahladık ki, bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman, o kadınlarla evlenmek hususunda, müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri her zaman gerçekleşir. Allah'ın kendisine takdir edip helal kıldığı bir hususu yerine getirmekte Peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Onlar öyle seçkin kimselerdir ki Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. Onu sayıp çekinirler. Ondan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter. Nâ kâne Muhammedun ebâ ahadin mir ricalikum velâkir Rasûlallâhi ve kâtemen nebiyyin ve kâne Allah'u bi kulli şeyin Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. ve ve Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Onu sık sık anın. Sabah akşam onu takdis ve tenzih edin. <gülüyor> <gülüyor> Odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyiz ve rahmet indirir. Melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir. Allah'a kavuşacakları gün selam iltifatıyla karşılanırlar. O, onlara pek değerli ve cömertçe bir mükafat hazırlamıştır. Ey şanlı peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle O'nun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik. Sen müminlere Allah'tan büyük bir lütfa nail olacaklarını müjdele. Sakın kafirlere, münafıklara itaat etme. Onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma. Ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter. يا أيها الذين آمنوا إذا لكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا Ey müminler! Mümin kadınlarla nikah akdi yapıp da, onlara dokunmadan kendilerini boşayacak olursanız, onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur. Bu durumda, bağışlayacağınız hediyelerle onları memnun ederek, güzel bir şekilde boşayın ya eyühen nebi inna ahlallan leke azwajake llatî ätaytek <Sessizlik> ucûruhum llatî ätaytek ucûruhum ve mâ melakat yemînuke mimma ve mâ melakat yemînuke mim ما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه وامرأه مؤمنة وهبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيمانهم Allah Ey peygamber, Biz şu gruplara dahil kadınları sana helal kıldık. Mihirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri, Seninle beraber hicret eden amcan kızlarını halan kızlarını, dayın ve teyzen kızlarını, bir de mehir istemeksizin, kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mü'min kadını, diğer mü'minlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Bizim, mü'minlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında, Gerekli kıldığımız mehir gibi hususlar, zaten malumumuz olup onları bildirmiştik. Hibe yoluyla mehirsiz evlenmeyi sana mahsus kılmamız, nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması içindir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Törcîmen teşâ'u وتؤي إليك من تشاء ومن بالتغيث ممن عزمت فلا جناح عليك ذلك اجلنا ان تقر اعلنهم ولا يحزن ولا بما اتيتهم وَاللّٰهُ يَعْلَمُ Ey Peygamber! Eşlerinden dilediğini bir süre ihmal edip, Dilediğini de yanına alabilirsin. Kendisinden bir süre uzak durduğun eşlerinden birini, Tekrar yanına almanda sana bir vebal yoktur. Bu hal, onların sevinmeleri, mahzun olmamaları... Yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları yönünden daha münasiptir. Allah kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah alimdir, halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, müsamahası boldur. La yahillü min ba'du ve en min وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile, sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir. Ya eyyühe allazîne âmenû lâ tedhulû vuyûten nebiyy illâ eyyüzelelekum ilâ ta'ânin ghâyre nâzirîne ilâh velâkin idâ du'îtum fedhulû فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحبيب إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيحكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهم متى عن فاسالوهم من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أن تكحو أزواجه من بعده أبدا اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, peygamberin evine girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi rahatsız ediyor. Lakin, utandığından, size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer, müminlerin annelerinden bir şey soracak, veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız, hem sizin, hem de onların kalpleri yönünden daha nezihdir. Sizin, Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz, ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikahlamanız asla helal değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Herhangi bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهم ولا كَانَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا Peygamberin eşlerine ve mümin kadınlara, babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve malik oldukları köleler hakkında bir günah yoktur. Bunlar onların evlerine gelebilir ve onlarla karşılaşabilirler. Bununla beraber ey peygamber eşleri Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah her şeye şahittir. İnna Allah ve melaiketu nusalluna alennbi ya aleyhi muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat, rahmet ve sena ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. İnnellezine yo'dûne <gülüyor> Allah ve Resûlühü lanahumullahü fi'd-dünyâ ve'l-âhireh. لَعَنَهُمُ اللّٰهُ Allah ve Rasulünü çirkin iddia ve davranışlarıyla incitenlere, Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onları zelil eden bir azap hazırlamıştır. وَالَّذ۪ينَ يُعْضُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَتَّسَبُوا فَقَبْ اِحْتَمَلُوا Mü'min erkek ve mü'min kadınlara, haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler, bir iftira ve ahşikâr bir günah yüklenmişlerdir. Ya ayıha Nabi, kul azwajk ve bannatk ve nesail müminin yudilin Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve mü'min kadınlara söyle. Ev dışına çıktıkları zaman, dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları, onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden, en uygun bir davranıştır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوروك ثم لا يجاوروك فيها إلا قليلا ملعونين اَيْنَ Münafıklar, kalplerinde bir hastalık, iman zayıflığı bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de, sonra orada ancak Az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanet denirler. Nerede rastlanırlarsa, Yakalanıp öldürülürler. Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkındaki nizamı budur. Allah'ın nizamında, Asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar senden kıyamet saatini sorarlar. De ki, ona dair bilgi Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin? Belki de o saat yakındır. İnna Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar onun için de devamlı kalacak. Ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır. Yüme tuqalabujuhum fil nār, yüme tuqalabujuhum fil nār, yüme tuqalabujuhum fil nār. ve atağna Yüzleri ateşte bu uyana, kah öbür yana çevrileceği gün, ah derler, ah ne olurdu, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygamber'e itaat etseydik. Ey ulu Rabbimiz derler, Sözün doğrusu, biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar. Ey bu Rabbimiz! Onlara azabın katmerlisini ver ve dehşetli bir lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. Ya eyühellezine amenu la tenkulû kellezine ezavû Mûsâ fe dadrahu Allahu mimma kâlû ve kâne 'indallâhi vecihân Ey iman edenler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden akladı beri olduğunu ortaya koydu. O, Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi. Yâ eyyuhallezîne âmenüttekullâhe ve kûlû kawlen sedîdâ. Yuslihlekum a'mâlekum ve yaghfirlekum cunûbakum. Ve men ve rasûlehu fekad faze Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve hep doğru söyleyin ki, Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse, pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَانِ فَأَبَيْنَ أَيْنْ Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular ama onu insan yüklendi. İnsan cidden çok zalim, çok cahildir. Bunun varacağı sonuçta Allah'ın Münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınların ise, tövbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.